İyi, tamam. Allah Bu gitti Allah, Şefaat ya Resulallah. Üçler beşler yediler, kırklar, bin birler, on iki birler. Afsızın bir, bir, hasa, ha? Hı -hı. bir hasa gözlerimizin nuru katrilerimizin şuururu ki cihân severim Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu gönle vasıl Allah Ehli Allah Allah Şehidi Kerbela 12 İmam-ı Azam görmekten Bir hasa birimiz hasa resul-i şerif. Allahu Allahü Vatheh. Allahü Vatheh. Muhammed Muhammed Hazinah. Muhammed. Fatih bin Nabi, Resul Sakalein. Allahımızın gününü fakine külli Kur'an Hazim Şan, Nizal oldu Allah neyliğin? Kadir. Kadir kıymet. Resulullahımız zaten natık-ı Kur'an. natık Kur'an Kur ve hatikat ayan mahbub edip bizi zişan zat-ı ki vüya'mızın zatından halk oldu. Mahbub edip Levlak, levlak, kemahalak, levlak. Allahu ekber. Bütün ne kadar kainatta İlahi aşk, şevk, muhabbet, merhamet varsa hakikatin Muhammediyeden inzal olmakta. Hayır. Evet. Ve Ey Habibim, senin nurundan da bütün alemleri halk ettik ve onun için ve marsanla Elhamdülillah aleminindir. Hepimiz hakikatin nuru Muhammediden teşabbuh ettik. O nuru taşımaktayız. amiliz. Onun için saygı, sevgi, Hedef-i Muhammedi'yi daima güzeteceğiz. Usullarımıza müstafir olacağız. Efendim, Evliya Allah ve büyük Zavad ı Ali'ye daima saygı, sevgimiz, muhabbetimiz, cimbetimiz olacak. İhvan-ı bahçı var, birbirini sevilecek. İslam-ı alemine daima gıyabi, hayır dua edeceğiz. Efendim, bu, bu aleminde, efendim, huzur-u Resulullah'ta efendim, hepimiz Neşere bulacağız. Bütün sevgililerimiz orada içtima maneviyede, de sırat-ı kibriyamızın huzur saadetlerinde içtima edeceğiz. Ya Rabbel Alemin lütfeyle. Selamun aleyküm tuttum fetuluha halidin. <Sessizlik> Lütfuna masher kıl Ya Rabbel Rabbena atina fi dünyaya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azaben nar bir ahmetge ya rahimin. Ya Rabbel Alemin. Bismillahirrahmanirrahim Ta <tuh> ha ma anzalna al-Qur'an li teşka Ya sin al-Qur'an al-Hakim innake lemeinal murselin ala siratin mustaqim tanzila aziz rahim Inna ma emruhu iza arade şey'en en yekul le yekun yekun Subhanalladzi bi yedihi malakutu kulli şey'in ve ileyhi <Gülüyor> Halet Allah el insanlar yine mi dahi ne demiş şeyin Ya Şah Merdan Medet ya Hanedar Ehl-i Resulullah kavl-ı sanus piranla cemî Allah sahibi makam sultanların <Gülüyor> hükümetleri bu İslam aleminin huzur-u niyaz ederiz işlerimize rahmetler ve şefaatine yetkili olan erbabı gönül şefaatlerini arz niyaz ederiz Rabb-i gönüllerimize olan hayr-i muradatın usulünü niyaz ederiz. Ya rafi'e dereca, ya hallel müşkilat, ya kadiyel haca, günahlarımızın affını bu mübarek kadri, mübarek hürmetine yapalım. Estaizu billahi, inna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma edrake ma leyletil kadir. Leyletü'l-Kadr hayrun min el-şeyh. ve ruh kihabi izni rabbihim min kulli emrin selam hatta nıpla'ı fecr. Kebi zetinin biz tuna masadak ya rabbel alemin Amin Hastalarımıza lütüh hayır şifalar öze eden eder Rabbim Allah'ım. Geçmişlerimize rüza edenize rahmetlerinin niyaz eder Rabbim Allah'ım cümle sultanlarımıza hayırlı ömürler, saat afiyet ve hizmetinde bulunan cümle sevgililere ya Rabbelahimin, derman, kuvvet, ihsan ah, ya Rabbelahimin Rab ve lütfunu ya Rabbim Allah'ım lütfeyle ya Rabbelahimin. Allahümme Allah ya, Allah ya latifu es'ilükel lütfe fima ve cedbîl mekâdirû Allahümme iddi hâzet-i bir rahmetke ya hamarrâmin ve sallî ve sellîm ve barik ala eşşefî ve es'adi nûri cemîl enbiâ ve müşerîn Valim ve Sahbi i ecmain. Zat-i kibra-i tekbir cümleten Allahu Ekber, Allahu Allah Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah Allah Allah Allah ekber, Allah Allah ekber Allah ve illa, illa ilhamd. Allahu Allah Ekber, Allahu Ekber. selat selam Allahumma salli ala sayyidina Muhammed Sırr-i Sûreti El-Fâzîmâ allah Muhammed'in Muhammed İnsan kendini de görüyor içinde. Hakikaten böyle bakınca aynı oldu. Allah Allah, Adı, siz öyle olsa... <gülüyor> <gülüyor> artık sizlere Artık öyle olsun dedik. Ceketli şey de bir şeyini alalım, daha tamam. Ne yaptın? Teğen beni istiyor Allah Allah Allah benimle Allah Allah Allah Allah Allah Allah faydırma, vaydırma, faydırma, faydırma, faydırma. Allah Sallim ve sallim ve barik Allah ve Alihi in the gallı da zenne sonra daha şümürlü 70 mana daha şümürlü her gönülde lütfen ait ne ait ilhamda var olarak çünkü kenabullah bahri bahri bir dayandır efendim efendim umbarik lele lele keyleli kaderin ley Arapça gece demek Kadir, kadir kıymet hep biliyoruz zaten. Yani Cenab-ı Hakk'ın buyruğunda efendim, ''İnna enzennâhu fi leyletil kadir'' Zaten bütün hitap Habibi Edimiz Hz. Muhammed Mustafa'mızadır. Allah'ımızın hitabı, izzeti. Efendim. Yani ''Ya Muhammed Habibi Kibriya'' ''Ümmeti mergubene ihsan eylediğim bu mübarek yediği tavsif ediyor ey, Cenab-ı Hak.'' Efendim, inna ezzeno fi lelet'l kader ben Allah azim şan gönlü mübarekine gönlü habibiyetine kelami ilahimi devendim külliyen işte bu gece sırren senin gönlü pakine ihsan ettim ve idrakini ihsan ettim inna fi lelet'l kader Kadir, kadir kıymeti sonsuzdur bu gecenin buyur Cenab-ı inaz-ı zennafiyet ki idrakinde tecelli etti bu mezareli edildiğim Kur'an-ı an külliyen evlendi bütün mana hakikatiyle ey habibim. Ve ma idrak-ı mahiyetle tur kadir. Leyle-tul kadre hayrun Öyle bir insanda bulundum ki mümeti i Mergubene Hatır-ı için bin günden hayırlı, bin aydan hayırlı evet, bin aydan ve ibadetle, ibadet taat ve hayr-hasanatla geçen bin aydan hayırlıdır. Yani bir ömür demektir. Bir ömür demek bir de çünkü mahkum edinimiz malumunuz mahzun oluyorlardı. Geçmiş Peygamber izamın ümmetleri çok yaşıyordu. Hatta hep biliriz. Mesela Nuh Aleyhisselam Doğru. sene yaşadığı rivayet ediyor. Demek ki o zaman ömürler çokmuş. Cenabı Subhan'a istiyordu ki yani ümmetim daha çok hayır duası, daha çok mağlubiyetle bulunsun da uk bu aleminde daha lütfu aliye mahsal olsun. Cenabı Allah'ımıza mahzun olmaya Habibim. İşte benim öyle bir lütuflarım var ki hatırı şeyhim için bin aydan hayırlı olan bu geceyi İhsan eledim. Ümmetim müminim muahhit olan ümmet-i mergubene buyurdu. Hayru hayru min elfi şehrin. <gülüyor> Le kadri işte bu kadir gecesi hayru min elfi şehrin. Elf bindir malumuz. Elfin min elfi şehrin. Şehrin de ay demektir. Bin aydan kıymetli olduğunu Cenab-ı Allah'ımız Emre Ali'siyle buyuruyorlar. Ve, ve bu gece tenezzelül melaiketü verruh, bütün semavat, arş ala arş-ı mecid, kürsi i azam, leh-ü kalemdeki olan mü, melaike-i mühiyyimin hakkı tesbih ve tehlil eden, kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamda, kimi yalvarışta hep böyle ümmet-i efendim, aklına ve lütfuna dua eden, nam trilyonlar melekler efendim, se semay-ı nam-ı mübareke efendim, e nazil oluyorlar. Efendim, tefcilatı olarak Cenab-ı Hakk'ın tefcilatını müjdeliyorlar. Ey İslam alemi tevhide gelmiş olan vahdaniyetimi tasdik etmiş, mahbubuma gönül vermiş ve mahbubum sevgililerine sevgili olmuş. Ey sevgili kullarım işte selamım efendim ve ruh oradaki ruh çeşitli manalar ifade eder ki Cibril Emin olarak şey diliyor efendim, beyan ediliyor bir şeyde. Cibril Emin ki bütün <gülüyor> bütün ahşi kürsiyi saran bir gönül aleminin temsilcisidir. Efendim? Yani ondan sonra hakikatte cibir-i lamin Resulullah Efendimiz'in aklı küllisidir. Efendim? Demek ki bütün alemler rahmet olarak e, lütfediliyor. Efendim? O, selamun al, se, hi hatta matla el Efendim? işte Efendim? melaki-i kiram ve Ruhu azamın selamet diliyor, ta türlü fecre kadar yani bu zahir manada böyle olmakla demek ki batın manada da vücudumuz bir arzdır, vücudumuz bir arz olarak kabul edilir gibi öyledir. Günümüzde semavatdır, yedi kat semavat gönlümüzde mevcut efendilerimiz buyurmuşlardı zaten. Ba, gök, birinci gök, ikinci gök, geninci gök, orada sırrı hakikat orada müştemi oluyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ın e, e, tecelligah olan şey, sırrı sır arşistevadadır. Efendim. Gönlümüz Cenab-ı Hakk'ın arşistevası olarak efendim, beyan edilir. Demek ki Hazreti Muhammed'imizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, merhameti ve şefaatleri ve şefkatleri bizlere lütfediliyor. Bilhassa bu geceler hususi olarak ihsan edilmiştir. Efendim, ihya eden müminlere ki işte ihya etmenin en şeyi de böyle e, ihvan-ı vasıfa ehlullahın huzurunda bulunma en büyük ihyadır. Sohbetlerle tehlil bir Tekbir ve Salaf-ı Selam'a efendim, inha edilmek. Hatta öyle buyuruluyor, işitmiştim, şey olarak, mesela günlük işleri vardır bir kimsenin, çalışıyoruz, şey yapıyoruz, efendim, aklımda kaldığına göre, şey olmasın, hadis-i şerif olduğu diyeyim yani okuduyduğum şeyde, bir kimse ki, e ondan sonra yatsı namazını ve teravihini yatsı namazını cemaatle kılar. Ondan sonra evinde yatar. Sabah namazına da cemaatle yahut namazını evinde kılarsa o geceyi iyi etmiş Hı. sevabı inanlar. Çünkü bu zayıf takat şeyi yok. hani. Yani o uykuda ha, geçerdiği yani, anı orada, da o da ibadet sayılıyor. Bu da bir şeydir bize bir bir lütuftur yani. Bu yani, anyway, müjdedir. Şunu yes, yes, müjdeyi de yes, beyan Hı. edelim. Ondan sonra. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma adrake ma leyletil kadir Laylatul kadri hayrunu minel fi şehrin tenezzelül melâiketü ve rûh Fîhâ bi izni rabbihim min küllü emrin selâm Hiye hattâ natalâil fejr sanakallâhu rabbunel Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve alhamdülillahi rabbil alamin selameti selameti hazirun bi hürmeti sırr suretin el fatiha allahumma salli ala sayyidina muhammedin ve ala Muhammad O Ruhi Kene Açtan Eder ya sevimi dimde fikrimdeki zikrimde. Zile varmas, ki varmas, kay Ben bile eşirim. <Sessizlik> Thank, you. Thank you. aşıklar hep birlikte buradayız inşallah. Buyurun. aleyküm ve rahmetullah ve Ben Rahmi Suret. Annemiz. aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Hüseyin acizleri. Bismillahirrahmanirrahim. aleyküm ve rahmetullah. Hayrettin. the law